Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhaba ben Kenan Doğan. Kentin Gizli Öyküleri programı yeni gün ve saatinde yeni yayın döneminde sizlerle tekrar birlikte. Çarşamba günleri 16.30'da buluşuyorduk ama artık yeni yayın dönemi itibariyle salı günleri 16'da sizlerle birlikte oluyoruz. Ve yeni gün ve saatimizde ilk programımız Kentin Gizli Öyküleri'ne hoş geldiniz efendim. Her programda olduğu gibi bu programda da gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz ve öyküleri bizzat öykülerin kahramanlarından. Kendi ağızlarından dinliyoruz kendi yaşam öykülerini. İstiyoruz ki ilham veren yaşam öykülerini sizlerle bir araya getirelim ve o güzel öykülere beraber tanıklık edelim. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte kendi yaşam öyküsünü bizlere aktaracak. Bakalım bize neler anlatacak. Sevgili Nur Neşe Karahan, hoş geldiniz Neşe Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ettiğiniz için? Biz size teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaştığınız için çok mutlu olduk bu programda sizi ağırladığımız için ve yeni yayın döneminin ilk programında yeni gün ve saatimizde sizin gibi değerli bir konuğu ağırladığımız için biz çok mutlu olduk. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz ve konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Peki sormak istiyorum Nurneşe Karahan kimdir, nerede, ne zaman başlamıştır yaşam öyküsü? Yaşım 8, 9, eee Sofya'lı beldesinde başladı. Ee, 1956 yılının 14 Şubat'ında. Ee, nasıl bir belki, çocuktunuz? Nasıl bir efendim, nasıl bir e, çocuktunuz? Nasıl bir e, beldede dünyaya geldiniz? O doğduğunuz yıllarda biraz çocukluğunuzu anlatır mısınız bulunduğunuz yeri? Bulunduğum yer e, güzel bir yer gerçekten. Eee Doğal açıdan çok güzel bir yer. Şu anda belli olma şey yolundan çıktı. Bir köy haline dönüştü maalesef. Ee, aslında 5 yaşına kadar oradaydım. Daha sonra artık merkeze geldik. Orada devam etti çocukluğum. Aslında e, çok özgür, sevgi dolu, sıcak insanlarla e, dolu bir e, çocukluğum geçti. Gerçekten çok özgür, e, çok Şanslı bir çocuktum Aslında sorarsanız. Etrafımdaki bütün insanların Sevgisiyle Güzel şeyler ile büyüyen Geçen bir çocukluğum oldu Bilenler bilir Artvin e, ...yemyeşil, muhteşem bir şehir. İnsanları da bir o kadar muhteşem benim için. En azından ben bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum. Sıcakkanlı insanların gerçekten e, toprağını, coğrafyasını, insanı seven insanların olduğu bir şehir. Dolayısıyla öyle bir şehirde dünyaya geldiniz. Onun bir ilçesinde, bir beldesinde daha doğrusu şimdi köy olan bir beldesinde. Sonra 5 yaşında artı bir merkeze geldiniz. E, peki aileniz ne yapardı? Anneniz, babanız, kardeşleriniz... Ee, babam Fırıncı, Ertin merkeze geldiğim zaman tabii e, köydeki o özgür hayattan dolayı biraz e, üzülmüştüm gerçekten. Çokça niye buraya geldik diye sorguladım ilk zamanlar ama tabii sonra e, de çok o zaman büyük bir şey bir yer değil. E, te, tek cadde vardı o zaman. E, babam Fırıncı, e, ben 9 yaşından sonra babama yardım etmeye başladım. Yani okula başladım. Ee, yine burada da gerçekten özgür bir çocukluğum geçti. İşte mahalle e, artındaki insanların birbiriyle e, ilişkileri çok sıcak. E, yani birbiriyle paylaşmaları çok e, şey e, nasıl anlatsam. E, Paylaşımcı bir ortam. Yani Her herkes paylaşımları çok güzel. Yani Sevgi, saygı ve gerçekten çocuklara karşı da son derece e, duyarlı yaklaşımlar olan bir yer. Rahatlıkla e, Oynayabildiğimiz, yani güven içerisinde bir şey yapabildiğimiz bir çocukluğumuz var. Özgür takılabildiğimiz öyle değil. Aslında çok hareketli, biraz da fazlasıyla yaramaz bir çocuktum. Onu çok iyi biliyorum. İnanılmaz hareketli bir çocuktum. Babam fırıncı olduğu için, işte dokuz yaşından sonra ezandan önce babama fırında yardım etmekle başladım. Sabah ezanından önce. O, sabah ezanından Daha önce. ağarmadan kalkıp. Günü ağarmadan. E, orada işte babama ilk önce e, fırında ekmekler, işte tezgahlarda temizlik e, ekmeklerin düzülmesinde, şunda bunda yardım ediyordum. Daha sonra okula gidiyordum. Okuldan sonra yine fırına yardım ediyordum. E, ve sabah çok erkenden fırına gelen aksinin yaşlılarını dinleyerek çocukluğum geçtim o inanılmaz farklılık katıyor insana gerçekten eski yaşamsal hikayeleri o yaşlı insanların birbirleriyle eski hikayeler anlatmaları bazı bana arkadaşlık ederdi. On da okul çıkışından sonra da beklerdim ben. E, gelip bana işte eski Türkçe hikayelerini e, başka hikayeler anlatırdılar. Bana arkadaşlık ederdiler. İnanılmaz güzel insanlardı. Ve bu da tabii Çocukken böyle bir şansı yakalamak biraz bakış açısını da değiştiriyor. Yani normal çocuklardan daha şanslıydım o konuda. Ne güzel. Öyle bir yandan babanıza yardım ediyorsunuz. Bir yandan fırında evet, aslında evet. tabi caizse çıraklık yapıyorsunuz. Ama Aynen o sırada... Öyle fırına sabah herhalde erkenden sabah izanında o camiye giden yaşlı evet, amcaların dönüşte evet. uğrayarak ekmeğini aldığı zaman da onların öykülerini dinliyorsunuz ve onların anlattığı öyküler size bambaşka dünyalar açıyor. Ne kadar da şanslı bir çocukluk diye düşünüyorum ben de. Aynen. <gülüyor> Peki okulda nasıldınız? Başarılı bir öğrenci miydiniz? Ee, i̇lkokul öğretmenimizin de yönlendirmesiyle ve artık tabii okuma kültürünün de bize de çevremizin de verdiği şeyle e... Kitap okuma alışkanlığımız gerçekten ilkokuldan sonra başladı. Babam da o konuda e, bizi inanılmaz bir şey yapar yani yönlendirmiştir. Işte, gazete almamızı, her sevdiğimiz kitabı okumamızı o olanakları sağlamıştır. Asla kısıtlamamıştır. E, dolayısıyla e, öğretmenlerimizin de gerçekten o konuda da şanslıydık. İlkokul okul öğretmenlerimizi her zaman minnetle saygıyla alıyoruz gerçekten. Hem okulumuzun kütüphanesi vardı hem de şehir kütüphanesine bizi götürürlerdi ee, ve bizi o konuda da çokça yönlendirmişlardır. Onun da bize büyük katkısı oldu. Zaten aslında e, o konuda şanslıyız gerçekten. Evet. Bizim mesela bir akrabamız vardı bankada çalışırdı. Yeni kitaplar aldığı zaman gelir söylerdi işte. Dünya klasiklerinin işte, e, klasiklerin çoğunu fırında beklerken konuşumdur sen yeni kitaplar aldım. istersen bakabilirsin diye. E, gazete kaplar, kitaplar şey olmasın diye orada okul sonra götürür teslim ederdik. Kitap değiştirdik birbirimizle. İşte ben şu kitabı okudum. Arkadaşlarımızı anlatırdık. Ona işte tavsiye ederdik. Ne bileyim Artvin'deki e, çocukluğumuz veya gençliğimiz daha çok böyle geçti. Artvin zaten okul başarısında oldukça iyi bir noktada. Artvin'in de okuma yazma da oldukça iyi bir noktada diyebiliyorum. Dolayısıyla evet. aslında o şehrin kültürü ve ne kadar şanslıymışsınız ki o dünya klasikleriyle farklı farklı kitaplarla sizi erken yaşta tabii, tanıştıran tabii. hem öğretmenleriniz hem de çevrenizde öyle insanlar varmış. Peki, Peki. okul hayat devam etti sonra ne oldu? Okul hayatı işte liseyi aşkımda bitirdim. Daha sonra işte bir takım nedenlerden Üniversiteye tabi burada Bizim dönemimizde bizden önceki Aşkı çok başarılı bir şeydi e, Tabi aslında En büyük şey okuma e, Yaşamsal olarak e, Çok fazla fazla seç Seçenek olmadığı için Biraz da tabi birbirinden de Belki şey yaparak e, Okuma yazma oranı da şeyinden Fazlalığından dolayı e, insanlar Bir şekilde üniversiteye gitmeyi, farklı mesleklere gitmeyi, eğitim yani almayı çok önemsiyorlardı gerçekten. Evet. Üniversiteye git demedim o zaman bir takım ailelerin nedenlerden dolayı ama daha sonra devlet memuru oldum. Yani muhtsralan başkümürlüğünde 20 sene çalıştım. 20 sene. Evet, 20 sene. 20 senenin sonunda. Yani şey pardon 20 sene tabi bu arada e, 75'te ben nüfus, Vatandaşlık Müdürlüğü'ne orta göre başladım. E, daha sonra e, 78'de nişanlandım. Eşimle tanıştım. 79'da evlendim. E, i̇ki oğlum var. Biri 81 doğumlu, biri 86 doğumlu. Allah bağışsın. E, eşimle... E, ...çok iyi anlaştık. Ee, i̇şte e, eşim... ...esasında e, o da... ...marmara eczacılık... ...cüncümüzden terk etmişti. Dönmedi sonra. İşte başka işler yaptı. Ee, esnaflık yaptı. Ee, en son... Ne pastacılık. iş yapıyor tam olarak? Pastacılık yapıyordu. Pastacılık, pastacılık denedim, değil mi? yapıyordu ama... E, ...bu arada biz tabii e, eşimle... İkimiz de doğayla çok e, iç içe, doğayı çok seven insanlar olduğumuz için zaman zaman işte e, dağlarda da çok yerde de geziyorduk gerçekten. E, aslında Türkiye'de bir milattır 12 Eylül maalesef evet, kötü maalesef. bir milat. 12 Eylül'den sonra e, bir takım şeyler hızla farklılaşmaya başladı işte yani ormanlardaki kıyımlar bazı şeyler hızla değişmeye başladı. Bizde bazı şeyleri e, fark ettikçe eşim e, işte siyasette de uğraşıyordu o zaman CHP'nin işte, ilçe başkanlığında yaptı. Tıraşlama kesimler yapılıyordu. Bizim arazimiz çok dik tıraşlama kesim yapılınca e, artık üst tarafında da kesim yapılıyordu. işte onunla ilk defa artık de o çevresel mücadeleyle e, toplu bir e, Yaş yayınladılar. ya yani muhtarları toparlamıştı. İlçe başkanları, siyasi parti ilçe başkanlarını, kooperatif başkanlarını toparlayarak bunun yanlış olduğunu, arkındaki bu kıyımın durması gerektiğini bir yazıya kaleme alıp ortak imza altına alıp yayınlamışlardı, başvuru yapmışlardı. Kaç yılıydı hatırlıyor ee, musunuz Nişan? Tahmin. E, 92 falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 92 ee, yılında Artvin'deki çevre mücadelesi aslında başladı diyebilir miyiz? Bu tıraşlama kesme karşı muhtarlıca. E, yani bir muhtarlı takım şeylere diye. karşı e, mücadelelere başlatmaya başlıyor. Yani baş şey yapmaya başlamıştık. Fark evet. edince bir şeylere de karşı durmaya başlamıştık. E, daha sonra işte e, 90 yani eşim o konularda gerçekten çok duyarlıydı. E, doğa aşığıydı işte. E, dolayısıyla ben o zaman daha devlet memuruyum. Ee, bir işte Siz destek oluyorsunuz de kendisine de hep, arka planda. Biz şey yapıyoruz. Daha şeylerin farkına varıyoruz. 1994 ee, yılında dairedeki bizim arkadaşımızın arsalarını Kafkasör'deki yani şehrin üst tarafındaki mesire yerimiz. Kafkasör diye bir yerimiz var. Evet. Hani Doğa güreşleri olarak da duyulmuştur. Kafkasör boğa güreşleri ama bizdeki boğa güreşleri bu İspanya'daki gibi vahşet değil. Esasında yayla göçü sırasında yani ilkbaharda hayvanlar engelli arazi olduğu için ilk düzlükte hem insanlar fitnik, eğlence yapıyorlar hem de voğaları barıştırma güreşi yapıyorlar. Daha sonra yaylada birbirlerine zarar vermesinler diye. Evet. Esasında bu geleneksel olarak öyle geliyor. İşte orada arkadaşların arazileri var. Onları Kiralamak için geldi bir öner amcamız vardı. O da rahmetli oldu. İşte dedi altı madenciliği yapılacak. Ee, zengin olacağız. İşte sizin tarlalarınızı kamp alanı için kiralayacağız. Ben Nurgul Bakır işletmelerini bildiğimiz için madenciliğin ne demek olduğunu ee, ben hemen nasıl ya şehrin üstünde madencilik mi olur diye içgüdüyle karşı çıktım. Ne madenciliği dedim Hemen üstte dedim hani Üst tarafımızda mesire yerimizde Madencilik mi olur dedim Sen sus karışma dedi İlk tartışmamız odur Peki şimdi bilmeyenler için birazcık daha Anlatalım isterseniz Artvin'de Artvin öyle bir şehir ki aslında Bir tepeye kurulmuş bir şehir Ve Artvin'in üst tarafında Aslında hem milli park var Hem de inanılmaz güzel bir doğa var ve bu bahsedilen altın madeninde Artvin şehrinin yerleşim yerinin üst tarafında e, açılmak istenen altın madeni. E, ve o dönemde e, ilk daha altın madeninin kurulacağının söylentileri geliyor. Ve Neşe Hanım o dönemde daha devlet memuru ama Murgul'daki bakır madeninden madenciliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Ve daha bu söylentiler başladığında e, böyle bir şeyin olamayacağını dile getiriyor. Ve ilk tartışma orada başlıyor. İlk kılıncım belki aslında, de. evet. Siz olarak bir yani şey yapıyorsunuz ister istemez. Nasıl yani şehrimizde böyle bir şey olur mu? Ne olduğunu bilmedi, bilmiyorum aslında sorarsanız ama. Sonra işte hemen iş e, çıkışı eşime uğradım. Dedim ki bir şeyler oluyor yukarıda. Böyle böyle bir şey için geldiler. Bir bakım dedim neler oluyor. E, eşim de o zaman e, orman bölgenin karşısında pastanemiz orada. Oğuz Kurdoğlu var. Şu anda katıde doçenttir. Buradan da kendisine o, selam de, gönderelim Oğuz hocamıza. Çok severiz e, kendisini. Buradan da selam e, gönderelim Oğuz hocamıza. Eğer biz dinliyorsa, evet, sesimize yani, ulaşıyorsa kendisine çok severiz kendisini. Türkiye için de şanstır. Ersin için de şanslı. Gerçekten yol göstereceğimizdir. Ben Oğuz Hoca'yı o zaman tanımıyorum. O zaman Oğuz Hoca Trabzon'da Orman Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde çalışıyor. Mehmet'le pastanede gelip bir şey yaptığı için öyle tanıyor. Mehmet Oğuz Hoca'ya diyor ki böyle böyle bir şey var. Bize yardımcı olur musun Oğuzcan? Bu nedir? Yani ne oluyor? Diye araştırmaya başlamıyor. İşte o zaman valisi de zaten araştırıyor. O zaman devletin valileri vardı maalesef. Şu anda evet. çizgi çok büyük bir değişime uğradı. Daha sonra işte Oğuz tamamen tamam ben bir nedir ne değildir öğreneyim diyor. Oğuz Hoca işte gidiyor. O arada zaten 90 yani bir takım diğer araştırmalarda başlıyor işte herkes bir yandan araştırmaya başlıyor bu nedir ne oluyor ne yapılıyor derken 95'in 12 Ocağı'nda benim eşim ve ağabeyim trafik kazasında vefat ettiler. Ben Oğuz Hoca'yı Danabay Salon'a geldiği zaman tanıdım. Yani 95'in... Birkaç ay sonra işte geliyor Oğuz Hoca. İşte Mehmet'e bir takım oradan metadan bir şeyler öğrenmiş. Yani sormuş etmiş. E, ne olduğunu anneler hani neler nerede ne yapılacağını söyleyecek. Arıyor. Diyorlar ki vefat etti. E daha sonra benim yanıma geldi ve biz Oğuz ile öyle tanışmış olduk. E, ondan sonra da gerçekten e, işte sürekli e, hem... E, Yol göstericimiz oldu gerçekten gerçek bir doğa bilimci olarak her konuda e, sorduk doğru bilgilendirmeyi de yaptı bizlere her zamanda yardımcı oldu. E, daha sonra bu arada tabi e, ben yeni bir işi yere açıyorduk ben işte emekli olmak üzereydim zaten emekli oldum e, işte eşimin işime devam ettim İki çocuğum var çocuklar küçük okuyacaklar mecburen bir işi işte yapmam lazım. O arada da 95'te işte Artvin valisinin de uyarısıyla Yeşil Artvin Derneği kuruldu. Hatta ilk toplantılara Oğuz Hoca ile beraber gittik. İşte esnaf toplanıyor, ne yapacağız, nasıl yapacağız, nasıl şey yapalım diye. işte valide tek başınıza bunlarla baş edemezsiniz. Dernek bir şey kurun, bir şey oluşturun diyor. Tabi o zaman o zamanın valisi burada evet, altın çizmekte evet, fayda var evet, yani tek evet. başınıza e, madencilerle baş buradaki bu diye. doğa katliamı ile baş edemezsiniz muhakkak örgütlenin Kesin bir düşün. dernek kurun Kesin. o zaman baş edebilirsiniz evet. diye yönlendiren bir vali var zamanında aynen, şimdi aynen, düşününce aynen. birazcık hayal etmesi zor geliyor olabilir dinleyicilerimize çok zor geliyor gerçekten Ama inanın evet. zamanında böyle bir valiye sahipti Artvin ve yani daha sonrasında ve devletini düşünen valiler vardı o zaman. Evet. Peki e, siz Yeşil Artvin Derneği'ni o Hoca ve oradaki bir grup çevreciyle beraber Artvin'in doğasına sahip çıkmaya çalışan e, inanan gönüllerle beraber bir araya geldiniz. Yeşil Artvin Derneği'ni kurdunuz. Siz o süreçte aslında o ilk adımı atan e, bu mücadeleyi başlatan eşinizi kaybettiniz ve aslında onda bir emaneti gibi bu davaya sahip çıktınız. Yeşil Artvin Derneği sonrasında neler yaptı? Ben şimdi o zaman tabii eşim yeni vefat ettim, yeni bir iş yeri açıyorum. Çok büyük sıkıntılarım var, işi tam bilmiyorum. Çok inanılmaz 24 saat koşturuyorum. Ama bir yandan da aklım, e, artinin geleceğinde yaşamsal bir mücadele bu gerçekten. Yaşamsal bir mücadele. Tabii biz bu arada bu artımdaki işte yaşadığımız yerin ne kadar kıymetli olduğunu da fark etmeye, işte Öğrenmeye başladık hocalardan. Şimdi e, işte bazıları şey yapıyorlar işte bu kadar işin gücün var sen uğraşma boşver diyenler de oldu. Dedim ki tamam haklısınız ama benim bence gücüm var e onlara para kazanacağım tamam okutacağım tamam ama nerede yaşayacaklar? Yani nefes alacakları da bir yer lazım. Yani evet. Her şeyden önce e, kendini düşünmüyorsam bile çocuklarının geleceği için ilk önce bunları düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum dedim ben. Biraz da o tarafından bakın. Niye uğraşmayalım? Niye yani e, sessiz kalalım? Yani o düşünce ve mantıkla devam ettik yani açıkçası e, hemen hakabinde işte dernek kuruldu. Dernek kurulunca hocalar çağırdık. Gerçekten bunun olabilir yolu var mı? Devletimi kalkındıracağız. Artın fedaisiz. Ya altta işte doğru yapılabilir mi? Yanlış bir şey yapmayalım diye Bilmiyorum zaten davet ettik onlar dageri incelemelerini yaptıktan sonra dediler ki burada kesinlikle bir kazma bile vurdurmayın ee, art üst tarafında yüzde 70 yet bir arazi yapıısıma sahipsını Hatta Meta bile daha önce sonlar yani şey arama aşamasında e, metan da raporları var diyor ki e, burada Madencilik yapılırsa şehir heyla yapıyor sahip e, heyla tetiklenir evet. e, burada madencilik doğru değil diyor. Mehta'da öyle bir rapor yayınlıyor. Yani Neşe Hanım önce. programın hızla sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden endişeleniyorum evet, birazcık tamam. da daha fazla anlatabilmek tamam, için. Dolayısıyla bir birazcık daha özetlememiz gerekecek bu noktadan sonra. Tamam. Yeşil Artvin tamam. Derneği bu Mehta'nın raporu da olmasına rağmen burada yıllardır 25 yıl aşkın bir süredir aslında evet. ciddi mücadeleler verdi. Bugüne kadar neler yaptık ve bugün ne noktadayız? Hızlıca birazcık aktaralım tamam. mı bunu? Yani işte dernek kuruldu. İlk firma Komünko bir takım mücadeleler sonucu gitti. Yani işte imzalar toplandı da bilgilendirmeler vesaireler bilim insanları o ilk firma gitti. Her gelen firma açık işletmeyle yapacağız diye geldiler. Ama sonra yok sadece alttaki bakır alacağız kapalı işletme yapacağız. Biz onu zaten gelen hocalarımızın hepsi de açık veya kapalı burası burada madencilik yapılmamalı dedi. Biz zaten hep o yüzden hep madene hayır dedik yani. Sadece altın madenciliği demedik bakın dikkat ederseniz. Ee, onlar bir başka Kanadolu firmaya, İmmet Mining diye bir firmaya devrettiler. İmmet Mining gelince biz hukuksal süreci başlattık. 2008 yılının sonunda da e, ruhsatları iptal oldu. Yani bu iki ruhsat da o zaman, Cervet Dili ve Genya ruhsatı ruhsatları iptal oldu. 2009'da da Danıştay bu ruhsat iptalini onadı. Burada madencilik yapılamaz diye onadı. Biz tamam bu madencilik şeyinden kurtulduk derken tabii biz bu arada bilimsel raporlar da oluştu bir yandan. Artin Orman Fakültesi 2006 yılında belki Türkiye'de ilk midir bilemiyorum ama bütün hocaların imzasıyla Cevastepede madencilik ne e, yapılırsa neler olur diye e, o, onunla bir e, bilimsel rapor yayınladı. Değişik hocalar da raporlarını yayınladılarsa biz bunlara dayanarak da davalarımızı kazandık. Ama ne yazık ki e, o arada tabi artışında 176 tane de devreye girdi. işte büyük barajlar vesaire. Onlarla bir yandan mücadele etmeye başladık. E, 2012 yılında bir baktık yeniden ihale var. Ve Türkiye'nin madeni ihaleleri var. En başında yine Cerat Tepe ve Gen'ye var. Tabii biz bu arada bütün yani Artık'ın derneğinin e, içerisinde bütün siyasi partiler, bütün STK'ları e, barındıran bir sadece Yeşil Artık'ın toplanma yeri, bir araya gelme yeri bir temsiliyet olarak varlığını sürdürdü. Ve hala da öyle devam ediyoruz. İktidarı muhalefeti hepsini bir araya getirip toplantıları yakıp hep birlikte karar verip hep birlikte uyguladık. Yani yöntemimizi hep böyle sürdürdük. Görüşü yani. ne olursa olsun Artvin ne seven, Artvin'e inanan, şey, doğaya, oradaki o güzel doğaya sahip çıkmak isteyen herkesi Aynen bir çatı öyle, altında öyle. toplayan bir dernek evet. diye Eşil Derneği. Bugün de hala öyle. Dolayısıyla Aynen şimdi öyle. yavaş yavaş artık son dakikamıza giriyoruz. O yüzden evet. birazcık hızlı toparlamanızı rica edeceğim. İşte 2000 12'den sonra yeniden ihale edildi. Bu sefer yeniden davalar açtık. Yeniden kazandık. Ee, ama maalesef bir genelgeyle tekrar biliyorsunuz 2016 yılında bize müdahale ettiler. Ya ondan önce biz baktık ki bu şirket tekrar bir genel başka şeyler yapıyor. İşte 245 gün 8.00 e, halkı 24 saat nebet tuttu. Şirketi 7-8 kere oradan geri çevirdik. Ama ne yazık ki 2016 yılında 7 tane şehrin güvenlik gücünü arttığına yığarak yasa dışı bir şekilde onları yukarıya çıkarttılar. İşte hukuksal süreç devam ediyordu Ama ne yazık ki Mahkeme heyetini yani Kazandığımız davaları da ters ederek Mahkeme heyetini sürdüler Bilirkişi heyetlerini değiştirdiler Ve bir genelgeye dayanarak Yeniden çıt alıp oraya çıktılar Şu anda hala jandarma kapıda bekliyor. Tabi bu arada 20 hektar alanda kapalı işletmeye başladılar ama onu 240'a çıkartmaya çalıştılar. Ç çıkartmak için izin almak aldılar. Biz ona dava açtık. O dava kazandık geçen sene. En azından. Ee, ama bu sene yani şu anda en son 7. ayda yeni bir ihale yapmışlar. Ee, bu sefer e, Hatila Milli Parkı'yla Çatak arasındaki bütün alanı 430 hektarlık bir alanı daha yeniden ihale ettiler. Şu anda da onun için dava açmaya onun için tekrar e, mücadele etmeye hazırlanıyoruz. Çok teşekkür yani ediyorum aslında programımıza. Yeni sektara da razı değiliz. O da kirlilik evet. yaratıyor. Hatice Milli Parkı tarafına sularını bıraktılar. Biz içeriye giremiyoruz. Hocalarımızı sokmuyorlar. Bilim insanlarını sokmuyorlar. Yani inanılmaz sıkıntılarla baş başa Çok artık. teşekkür ediyorum Neşe Hanım. Programımızın sonuna geldik artık. Programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü anlattınız ve öykünüzün dayandığı aslında mücadeleyi anlattınız evet. programın sonuna doğru. Çok teşekkürler. E, zaman ayırdınız. Yaşam öykünüzü bizlerle paylaştınız. Sağ olun. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim. Bugün programımızda Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı Artvin'de bir doğa gönüllüsü ve Artvin'i bilen herkesin adını bildiği, kendisini çok iyi tanıdığı bir kahraman vardı. Bir doğa kahramanı vardı. Nurmeşe Karahan. Neşe Hanım ömrünü Artvin'in var olma mücadelesine adamış. Ömrünü Artvin'de altın madenine karşı mücadeleye adamış. Gerçek bir doğa savunucusu. Ve kaybettiği eşinden bir emanet gibi davayı alıp kendisine destek olan çevresindeki bir avuç gönlüyle beraber yüreğini ve bütün ömrünü buna adamıştı. O yüzden de Yaşam öyküsünü paylaştık ama o yaşam öyküsünün sonu muhakkak bugünkü mücadeleye dayandı. O hala mücadele etmeye devam ediyor. İnanıyoruz ki Artvin'de onlar varken Artvin hala nefes almaya devam edecek. Evet bu haftalık da programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarında sizlerle birlikte olacağız. Sizler de anlatmak istediğiniz yaşam öykünüz varsa Facebook ve Instagram sayfalarından bizlere ulaşabilirsiniz. Kentin Gizli Öyküleri sayfalarından ben Kenan Doğan ve dik masadaki arkadaşım Barış Demirel tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Kentin Gizli Öyküleri.